Şimdi hem bir geçenlerten sonra bir önöz bir şey yapalım hem de sizi yemezten on <gülüyor> ee, bulunduğumuz yol yol e, tasavvuf dediğimiz e, dinden ayrı olmayan bakın dikkat etin dinden ayrı olmayan şeriattan ayrı olmayan ama tamamen ayrı bir Mevzu. Fakat din bunun içinde, şeriatın içinde, hepsi bunun içinde. Tasavvuf, dinin iç yüzü, bir şeyin bir dış surete görünen yüzü vardır. Yani i̇nsan, insan nerede baksana işte gör, gör, görünendir. Ama bir de insanın iç, iç yüzü vardır. Aklı, düşüncesi, yüzü varsa iç yüzü vardır. Tasavvuf, dinin iç yüzüdür. Çünkü geçen hafta tasavvuf nedir sualini araştırdık. Neymiş tasavvuf? Tamamen iş, iş dünyamız. iş dünyamız ve tasavvufun bir e, tahsili de yoktur. Tasavvufun tahsili de gönülden gelir. Doğmadır, doğmadır. Allah'ın mutfudur. İlim, tasavvuf bir il, il, ilim değildir. Ama tasavvufu öğreten ilim vardır. Tasavvuf kimisi ilim değildir. Doğmadır. Şimdi bir, bir öğreten bir mevzuyu gelirse anlatır. Başka bir öğreten gelip anlatır. Daha başka öğreten gelir anlatır. Her öğreten başka tarz anlatır. Fakat en iyi o dersi en iyi size kafanızda sokacak şekilde anlatanımdır değil mi? İşte bu, onun öğretmenlik bilgisidir, öğretmenlik e, ilmidir. Tasavvuf ilim olmamakla beraber doğmadır, gönle doğmadır. Ama bunu öğreten bir ilim vardır. Öğretmenlik ilmi, tasavvuf öğretmenlik ilmi. ama tasavvuf ilim değildir. İlim nedir? Bir takım ispat ve şahitler, mesela fizik, matematik, kimya falan neyse, bir takım e, deliller vardır. Fizik meselesi, nedir? Işık kırılır. Işık dağdağıdır. Düz düz değildir falan filan. Bunun gibi fizik ilmini kendine mahsus. Düşme vardır. Hareket var Kinematik, sinematik neyse vardır. Bunun bir öğretim tarzı. Bunun matematik fizik formülleri vardır. Öğrenir. Ama tasavvufun belirli bir formülü falan filan yoktur. Daima gönülden gönülden doğmadır. Onun için ee, Tasovu'nun şahidi, şu falanı, planı yoktur. Tahsili de yoktur. Tasovu'nun tahsili de yoktur. Tasovu pek tarife de sağan bir şeydir. Çünkü gönlün tarifi yoktur. Gönül kainattan daha büyüktür. Kainatı bile tanımıyoruz bugün. Gönlü nasıl tanıyacağız? Onu da yoktur. Demek ki, Tasavvuh tamamen gönül, gönül olan işi, bunun şahidi, şuhidi, ilmi falan filan yoktur. Bunu, bunu böyle bilece, halbuki ilimde, bildiğimiz ilimde ya, matematik vardır, fizik, kimyanın formülleri vardır, oksijenleri bilmem nefiyordur budur. Neyse onun bir, bir şeyleri vardır. Burada bu yok. Şimdi tasavvuhun tarifleri de vardır. Herkes kendine göre tasavvuf tarif etmiştir. Doğrudur da Ama hiçbirisi tam değildir. Şimdi e, geçen misal, aşkı tarif edin derler. Herkese bir aşk tarifi vardır ama doğrudur belki ama noksandır. Hiç kimse aşkı tarif edemez. Gönüllüden ayrıdır. Duyuşlar ayrıdır. Herkes kendini göre aşkı do doğru tarif ettim der. Tam tarif etti mi? hepside de noksandır, eksiktir. Aksi tarif edilmez, o da bu, bu duyuştur. Şimdi, lakin, burada bazı tarifler vardı ki, e, hakikate çok yakındır, bazı tarifler uzaktır. Mesela şimdi burada e, bir e, mütasavvuf diyor ki, tasavvuf ölmeden evvel ölmektir diyor. Bu hakikaten tasavvufun anlaşına çok yakın bir tarif. Ölmeden evrende bir Allah'ın verdiği ömrü tamamlayıp ölmek var. Bir de kendi ihtiyarında yani ihtiyar seçmenle ölüm vardır. Kendi seçmenin ölümde mesela gitmek yok. Yani canlısın, hayattasın ancak nefsini, nefsini öldürüyorsun. Nefsini ödüyorsun. aslında nefis de öldürülmez, nefsin de öldürülmemesi lazım. Bir hadis vardır, nefsinizi hor kullanmayın, o nefise lazımdır. Nefisi hor, hor kullanmayın, nefis bize lazım. Nefis hiç öldürülmez ama nefis gemlenir. O azgın at, gemi genel anısı, yıllarını tutarsa, onu hiç kimseye kendine zarar vermeyecek bir şekilde sokarsın. Nefis böyle saptı, rapt altına alınır. Nefisten faydalanırız. Öldürdüğün zaman nefisten faydalanmayız. Nefsin gücünden, kuvvetinden faydalanamayız. Ama onu saptı, rapt altına aldığımız zaman o, o, o azgın atı bir, bir yerde kullanırız. Onun için biz nevleviler nefsi öldürmeyiz. Nefisten faydalanır, onu saptığı rap tahtına alırız. İş, i̇şin marifeti de budur. E, öldürmek kolay. Çeker bursa öldürürsün. Ama e, insana ölüden fayda gelmez. İnsana sağlıktan fayda gelir. Ama biz nefsimizi öldürmeyiz. Ama onu ölümden de beter şekle sokarız. O azgın atı <gülüyor> yemleriz. Yollarını tutarız. İşimizi de gördüğünüz. Demek ki nefisler de öldürülmeyecek Nefisten faydalanacağız. Buradaki ölmek demek e, e, nefsi e, kendi kontrolümüz altına almak demektir, <gülüyor> kendi irademiz altına almak demektir. Buradaki ölmeden evvel de sakın ama işte öbür tarafta bin tane çünkü çeker, bunu çekerse falan nefis bitir ölür, ondan faydalanması, ondan beri o zaten. Sen de ölürsün. Dünyada ilgini kesersin. Biz dünya adamıyız. Dünyada yaşıyoruz. Dünyada varız. Dünyada Dünya hayatımız da var bizim. O zaman dünya hayatını iyi kenara korusun. En büyük alim, en büyük tasavvuflar dahi dünyadan ilgisini kesmemişlerdir. Peygamberimiz de dünyadan ilgisini kesmemiş. En son günler kadar savaşmış. cemaatin başında olmuş. Onlara yol göz geldi, hayatını hayatında yaşamış ama bir taraftan da nefsini kontrol altına almış, ondan faydalanmış. Nefsini öldürmemiş. Büyük hazret, Bebrahan da öyle, nefsini öldürmemiş ama onu sımsıkı kontrol altına al, almış. E, Tasavvubun en büyük orisini kuran Muhtin Arabi Hazreti öyle. Hayatın son günlerine kadar eser vermiş, dünyi ve da sürmüş. Onun için nefis, öldürülmez. Ondan faydalarını ölümden de eter yaparız başka. Bunu da ee, anlat, yani bu nefsin öldürülmemesine geçen ders anladım. Burada stajyerler bir şeyler var mı çocuklar. Yani şimdi bu tasavvufun temel şeyler yavaş yavaş öğrenelim ki, sonra bize Başımızı hiç, hiç açık, açık, açık, açık, açık çıkartmasın. Şunu anlaydık bunu, anlamalıydık derden şeyler olmasın. Anlamadığın şeyler burada tekrar tekrar sorun. Hiç çekilmem, söylerim. Kadir'de bir şey sorayım Efendim? Nefisten yararlanmak ne demek? Kadide? Efendim? Nefisten yararlanmak ne demek? Kızım şimdi nefis, nefis, nefis dünyevidir değil mi? Dünyevi avzuları istekler, dünyevi şeylerdir. Şu dünyadaki şu bugünkü rahatlık var medeniyet. Medeniyet bu nefsin eseri, nefsi arzusu eserleridir. Dünyada daha rahat etmek, Daha arzuslarımıza kavuşmak falan. Bunlar, bunlar. Ama bunlarda da aşırıya gitmemek lazım. Aşırıya gittiğimiz zaman nefis bizi başka yollara sürükler. Azgınlaşır. Bir, bir, bir, araban vardı, bir tane arabam var, bir tane daha olsun dersin, bir tane de evim var, bir tane daha olsun. Bunlar neyle olur? Ya, ya çok çalışırsın kendini harap edeceksin veyahut da so soygun yapacaksın, bir şey yapacaksın. Yani ee, ee, nefsi aş aş aş aş aşırı derece kullanacaksın. Oh. Yoksa nefisten güzel şekilde faydalanmak, ee, kafi derecede faydalanmak en güzel şeydir. Evet. Bir işin vardı, çalışırsın, evin vardı, evinde de daha fazla bırakacaksın, çok yüksek arzulara kaçmayacaksın. Çünkü insan arzusunun sonu yoktur. Bu vardı, bir daha ister, o vardı, bir daha ister, şöyle Hep, Hepinizin çok arzu ettiği şeyler var. var ama onları elde etmek kolay değil, zor. zor. Ne yapacaksın? Ya çalacaksın, hiç şey yapacaksın, hiç yapacaksın. ...ya da kanalda Neyse artık. Hı. Efendim ben bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Efendim ben bir şey söyleyeyim mi? E, şey dediniz ya... E, ...biz Mevleilerde nefsimizi... E, ...kontrol altında alırız... ...diye hani... Evet. ...söylediniz ya... Evet. ...genel insanların yapısında asıl... ...kontrol alması gerekmez mi? Tabii, tabii gerekir. ...genel bizim... insanların... Tabii. Bizim yolumuzda bu fark. Nefesler Mevla'nın Hazreti'nin daha böyle daha şey, daha, hani, hali, gönü ehli olduğu için onu dediniz, doğrudur söylediniz. ama öyle şimdi deyince başka da dışarıda, bak Mevla'nın böyle de ötekiler şöyledir. hay hayır hayırdır, <gülüyor> doğrudur böyle. Senin dediğin doğrudur. Ancak bak, öyle şey ki nefseyi tamamen öldüren yollar da var. Genel kapsamda nefesler? Yollar var. Biliyorum bunlar. Şimdi söylemek gerekmez ama Söyleyin Ama işte sizin de yanlış anlaşılmanızı istemem. Yani. Şimdi efendim evet, her yolun kendi saliki vardır. O misal yani e, başka yerlere yanlış anlaşılıp da hani bak, aycılık yapıyor, şey yapıyor falan yerlere gitmesin yani. Hayır bakın şimdi. Bu bizim yolumuzda. Bu karunlaşmış. Nefsi zaten e, bir hadis var bir de biliyorsunuz. Nefsinize çok eziyet etmeyin. O nefisle lazımdır, değil mi? Evet, o bir de Ama bazıları vardır ki bazı yollar insanı seni bütün işinden gücünden alacak kadar büyük şeyler verirler sana. Öyle ki kaçırdı, kaçıranlar vardır bütün yapana. Bunu yapmamak lazım. Normal yolda yürümek lazım. Biz hem dünyeviyiz, dünyevi dünya hayatındayız. Dünya hayatımızda değerlendirmemiz lazım. Niye sen dünyaya geldin? Yani göstermek diye mi geldin? Yaşayacaksın dünyada. Nefsin, işte, aşağıya kaçma ile hayatın devam ettireceksin. Bazıları dünya hayatını tamamen solta sıfır bırakıyorlar. tamam ohrevi bir hayata gidiyorlar. Sonuca varsalar iyi, var ama olur, bilmem ama... Ya aklını kaçıyorlar, ya bir şey oluyor dünya şartlarında ya, da yerine getirmemiz ha, dünya şartlarında kararince yerini getirmemiz lazım evet. o kadarıyla. şimdi her ilmin bir yolu vardır öğrenme veya da takip ettiği bir yol temel kaideleri vardır ne bir matematik bir meslebi bir psikolo mesleği vardır ona faydalanırsın bir öykü işte e, kaidesi vardır faydası Bunun bunu gibi tasaboloğuna da e, temel kaideler vardır bu kaideleri anlamadan bilmeden çok dolu çıkmak bizi şaşırtabilir şimdi bizde benim de gördüğümü takip, tetkik, şahitler, şouter falan lazım ama Bizdeki taziyede yolumuz gönül, gönlün istediği bir şeydir. Bunların, bunlardan birisi, bunların birisi Hakk'a varmak yolunda üç ana durak vardır, Allah'ı bilmek yolunda üç ana durak vardır. Bu ana duran birisi yakınlıklar, ilim yakınlığı. İlmen yakın. İlmen yakın. Bir şeyi bilmek. İlim ortadan bilmek. Şimdi görgü ayın. Görgü. Şurada bir duman çıkıyor. Bu duman nedir? Ot mu yanıyor? Bina mı yanıyor? Nedir? İlmen yakın. Bunu biliyoruz duman var ama sebep ne? Bir yol var. Bunu ne yapmak lazım? yanına gidip görmek lazım. Aynı görek de Eberki, de yakın. Görekte yakınlık. ki bilerekten yakınlık. İlme yakın. Gidim orda bir yangın var böyle bir duman çıkıyor. Ne ama gittim gördüm. Aynı aynı görmek göz görekte de demektir. Aynı yakın. Ha bu yangının sebebi efendim işte ot yanıyormuş. Neyse. De. Bir de en mühimi de hak ver yakın. Hak ver yakın ber, ber, ber. bu da ateş nedir? Şimdi elini sokacaksın ateşin anlayacaksın. Elin yanacak. Aynen yani o, o hissi tadacaksın. Ve hatta geçen misal verdim gibi baklava değil mi? Baklava işte hiç, ben hiç baklavayı görmesem sizin birinde bana baklava tarifesini baklava şöyle açılıyor şöyle katı i̇şte ceviz konu. <Gülüyor> tamam baklavayı ben öyle bilirim. Ama baklavayı görmedim. Ha bir baklava geçse veya yani çarşıda işte bu baklava diyece. Ha baklava pişmiş kesilmiş şey gibi işte dörtgen dörtgen <Gülüyor> kesilmiş ya yağ ya koymuş, tatlısı koymuş. Baklava boymuş derim. Ama oldu mu? Baklava tatmam lazım. Baklava tatlıyorum zaman da ha, baklava de, asıl baklavanın ne olduğunu o zaman anlarım. O da hak yani. O olmak, onu tatmak, onun içinde olmak. Bu. Bu, bunu Hacı Baren Melih e, e, Hazretleri bir, bir dörtlüyle anlatmış çok güzel tasavvufunu. Üç ana kaidesi bu bizim devri veledimizdeki şey budur. Birinci devirde ilme yakın, yani biliriz. Biz yani bu devri veredi bizim yolumuza vardı biliriz. İkinci devirde ainiye yakın ben birinci dedi Allah'a yaklaşıyorum. İkinci devirde Allah'ın Görücesi'ne Allah yürüne. Üçüncü devirde Artık ben iyice semaya yatmışım. Onu anlayacak şekilde dönüşe, semaya hazırım. Yani onunla beraber olacağım. Sakın Allah'ın işte kaybolmak yok böyle bir şey. Sakın ha Ama Allah'ı içimde hissedeceğim tamamen. Allah'la bir olmak budur. Allah'ı içimde hissedeceksin. Allah'la bir olmak odur. Allah'ı içinde içindeki bütün şey gidecek. Sen çık aradan... Kalsın seni yaratan, bütün kötü hislerimizi atacağız. Mesela balon, şu çocuktan şişede balon bırakan çıkar çıkar çıkar gider, kendi ağırlığına havadaki bir noktada ağırlığı kadar oldunsa balonlar da durur. 30 metre, 100 300 metre, 500 metre çıkar, balon orada durur. E Şimdi havayı e, mesela nefes diye de diğer başka gazda dolursak da daha da çıkar argonla, daha da çıkar. Dağda çıkar. Ha, şimdi e, Hakkaryaka mertefsinde artık al, iç, içimizdeki nefsi tamamen boşalttık. Allah kaldı. Allah'lı bir olduk. Bunu Hacı Baremeli Hazretleri bir dörtlükte gayet güzel um, anlatmıştır. Şurada vardı. İnşallah kaybetmişimdir. Bayram özünü bildi. Öz, Türkçe'de içimiz, ben demektir. Azeriler ben demez, öz, özüm derler. Özüm. Bayram özünü bildi. Bileni onda buldu. Bilmek, bulmak ya da görmek aynı şey. Göreceksin mu? bayram özünü bildi bileni anda buldu. Bildiğini gördü. Bildiğini buldu. Bulan ol kendi oldu. Bilmek, bulmak, görmek, olmak. Tasovun en baştaki üç ana kaydası. Daha başka kayda da var. Ondan zaman geç öğreneceğiz. Şimdilik bu üç, üç ana kaydı. Demek ki bilmek, Görmek, olmak, bilmek ilim vasıtasıyla bilinir. Bu ilme yakın mertebesi. İkincisi aynı yakın, görülektir. Anlamak. Üçüncüsü hakka yakın, o olarak da. Yani içindeki bütün kütüpheleri atıp, hissini atıp içini onunla doldur. Üç ana kaydı. Bunu anlatıyor. Şimdi <gülüyor> şurada benim küçük bir defa Erezgü'de bana bunu bir Alevi dedesi vermişti. Cihan bir badenin mesle veli mestaneler başka. Cihan bir badenin mesle veli Mestaneler başka. Çereh bezim biri ama yanan pervaneler başka. Bir alibi dedesi çok kötü bir adamdı. O kitap küçücük bir kitapçık bunu bana verdi. Onu öbür gibi saklarım. Kitap benim en sevdiği yeri onu o, o, o koy bütün kütüphanemde. Nedir bu? Cihan bir badenin mesti. Bütün kainat bir işkilen mest olmuş. Halbuki yani bu şakışan bu laf kendi Allah kend kendini tanımak için insanı yarattı. İnsan bilinmek için kendimi yarattı bu. Allah'ın bir arzusu mest olmuş. Veri mestaneler başka. Ve içenler başka bu mestlikten mest olanlar başka. Ya yani, çera bir amma insanın gönlünde yani ateş herkesde bir amma yanan pervane başka. Kadir yanar, Ahmet yanar, Ay Ayşe'ne Fatma yanar. Pervaneler başka. Yani kainat bir devran döner. Herkes bu pervaneden bu Ateşten yanar. Ama yakan ateş bir. Hazır de bunun daha başka bir şey de. Sen mumunu ister birinci mumdan yak, isterse 40 mumdan yak. Aynı ateş ama ateşte ateşi yakanlar, ateşte yananlar başka. Buraya kadar anacak bir şey var mı çocuklar? Dedeyim. Bu çırağı diye başlayan cümleyi bir kez daha okur musunuz? Çırağı cihan bir badenin mesdiyi. veli, mestaneler başka, yananlar başka. O, o ateşte yananlar başka. Çoğu bez çırağı, çıra ateş, çıra gönlün ateşi. Bir ama aynı ateş yanıyor. Yanan başka? Ha, bezi. Bezi. Buraya kadar şeydi. Bunları tekrar tekrar soracağım ben. Sonra çok kaytanacaksın nereden söyle. acaba neydi pandemi? Tamam. Demek ki Allah yolunda Allah'ı bilmek tanımak böyle başta Allah'ı düşünce ilmi olarak göreceğiz. Arkasından onu göreceğiz. Görme derecesine geleceğiz. Üçüncüsünde İçimizdeki bütün Kıllı güçleri atıp O ok kalacak İçimizden Sen çık ki aradan Senin nefsini at ki Yalnız o kalacaksın Allah insanı yaratırken Şeytanla mela aynı zaman da koymuş kalbimize. Şeytan dedi nefis Melek dediğinde gönlümüz Şeytan alacaksın ki Gönül kalsın Allah kalsın içinde Bu bir histir Şeytanın maddi gibi Allah'ın Allah maddi gibi telaket etmeyin. Allah gönül gönüllerde yaşar. Gönülmüse Allah içinde yoktur. Şimdi bütün veriler, bütün büyüklerimiz bu hissi tatmışlardır, öğrenmişlerdir. Bundan da mertebeler var tabii demir onlarda yavaş yavaş yavaş, Mert mertebe oluyor. Şimdi bizim işte devri verdiğimizde semazen birinci devirde Allah'ı işte tanımak ister. İkincide ona yaklaşır. Görür gibi ona yaklaşır. Üçüncü şeyde içindeki tamamen atar ve Allah'a döne döne Allah'ı arar. Hem kendi içindeki Allah'ı arar hem de e, Allah fikirler. arar. Burası anladık Şimdi burada Hz. Mevlana'nın tasavvufi fikirlerini okuyacağız. Ondan sonra genel tasavvufu okuyacağız. Başta bize lazım olan Hz. Mevlana'nın buradan gideceğiz. Sonra da genel, genel tasavuk. Yani ters, işin tersinden başlarız. Vahid-i vücut. Burada vahid-i vücut dediğimiz şeyi kısmen anlayacağız. Kısmen anlayacağız. Bizim dolduğumuzda lazım olacak kadar anlayacağız. Vahid-i vücut ve pantezm. Burada iki şey var. Vahid-i vücut. Allah sen içindedir. Allah Vatipüçüdür. Allah. Pantesisin her şey Allah'tır. Şimdi ya madem Allah içinde de sen içinde Allah'tır ama o benim içinde, o, o benim içimde fikir oldu, aşk, aşk var içinde zat olarak mümkün değil. O benim içimdedir. Pandizmde bak bu fikirler bazen çok yakın oluyor bazen çok uzak olur. Bunun sakın birbirine karıştırmayalım. Her şey olur. Vativjutta o bendedir, ben ondayım ama o kadar. Öbürde her şey olur. Bu da olur. Bugün bir milâmi dedi ki yerde bir sinek gide bak işte gidiyor Allah burada işte dedi. Allah, burada, işte Allah gidiyor dedi. O pantezme daha yakın. Ama vatede vücut gibi anlattı ama yanıldı. <gülüyor> Sufilere göre <gülüyor> sufiler tasavvufta uğraşan iş. Şimdi sizlersiniz, bizleriz. Sufilere göre vücut birdir. Vücut dediğimiz şu beden değil. Varlık. Varlık birdir. O da vücudu mutlaktır. Mutlak var olması lazım gelendir. Yani o var ki her şey var. Diğerleri o vücudun tecellisidir, görüntüsüdür. Biz o vücut şu vücut bize değil. Biz aslında e, biz aslında e, onun hayaliniz, Onun tecellisiyiz. Allah insan şeklinde de tecelli eder. Allah başı zelzele şeklinde tecelli eder. Biz tecelliyattayız. Allah'ın Allah ben bilinmek istedim dedi ve bizi onu bilecek şekilde yarattı bize. Biz orada Allah'ın e, çok has kullanıyoruz ki, Allah'ı tanıma karakterinde yaratmış Allah bizi. Allah kendisini bilecek şekilde yaratmış bize. Akıl vermiş, fikir vermiş, irade vermiş, hepsini vermiş. Beni tanı, bil diyor. Şimdi, demek ki, Vücut bir, varlık bir. Şimdi daha ileriki derslerimde göreceğiz ama şimdiden bir size çimsitleyeyim. Biz Allah'a da varlık diyemeyiz. Allah zatından var, kendinden var. Başkası da yaratılmamış. Haşa. Haşa. Allah kendinden var. Zatı kendinden var. Başka varlık biz varlıyoruz ama bizi Allah yaratmış ama Allah'ın varlığı kendinden onu şimdi varlık diyemeyiz onun varlığı kendinden ama şimdi onu varlık diyeceğiz bu daha iyi anlayabilmek için demek ki o da mutlak da mutlak olması lazım Allah var ki her şey var olsun. yoksa bir şey olmaz. Gördüğümüz eşyanın hakiki, buradaki eşya şu tabak, çanak falan değil. Kainattaki ne varsa. Dağlar, tepeler, denizler, ay, güneş, yıldızlar. Bu eşya deniyor tasavvufta. Şu o kadar. Bu eşyadan farklı değil. Allah indinde. Eşyanın hakiki ve müstakil bir varlığı yoktur. Nedir eşyanın var? Hayaldir. Görüntüdür, tecelliyettir. Ancak vücudu mutlakla mevcuttur. Vücudu mutlak neydi? Allah'tı. Allah'ın varlığıyla da mevcuttur. Allah'ın varlığı olmaz haşa onu da olmayacak. Çünkü o, o tecelli ediyor Allah sende de tecelli eder, bende de tecelli eder. Her yani bir bir şekilde tecelli eder. Ama o Allah'ın bizdeki olan tecelliyatıdır. Allah nihayetsiz eşya ve mevcutatın her birinde onların istidatlarına göre bir yuna devamlı olarak tecelli etmektedir. Allah'ın tecelliyatı daimidir. Ve değişiktir. Allah bunu kendisi şöyle söylüyor. Biz her an başka bir şeyindeyiz. Başka bir haldeyiz. Diyor Allah. Yani Allah her an ve her başka şekilde tecelli ediyor. Ve bir tecelli ettiğiniz şekilde bir daha tecelli etmiyor. O teceret bitiyor. Başka şekilde tecelli ediyor. Şurada kaç kişiyiz? Kırk kişiyiz. Birbirinin benzeri tarafı var mı? karakterlerimiz ayrı. Anne, baba, çocuklar. Çoluk, annesi, babasına, bence Hayır, çocuk başka. Hayır. Onda tecelliyat başka. Tecelliyeti değil ki bu tecellinin nihayetini yoktur. Ve her bir surete başka bir renk vermiştir. Yani her tecelliyat şekli, şemali, biçimi, fikri başkadır. Bu Allah'ın sonsuz tecellisidir. Allah'ın sonsuz yaratılışıdır. Allah'ın sonsuz gücüdür. O olmasa hiçbir şey olmazdı. Şimdi çok duymuşsunuzdur. Vacibi vücut deriz. Değil mi? Vacibi vücut. Herkes duymuyor. Manasını bilmişsiniz. Vacibi vücudu bilmezsiniz. Kimse de bilmez. Vacibi vücut olması lazım gelen vücut. Acib Allah'ın mutlaka olması lazım. Allah olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Madem ki varız Allah var. Acib vücut budur. Ezberden konuşuyor acib. Bilimden konuşuyorlar. Vücut. Bunu şöyle bir teşbihle yani benzetmeyle eee konuş ipade ederim. Aynaya akseden herhangi hangi bir şeyin bakıyor, her gen, gene, bakıyoruz hergen sabah giderken aynıya bakıyoruz baktığımız zaman aynı kendimizi kendini görürüz. Şimdi i̇şte onu anlatıyor Müstakir bir varlığı yoktur. Aynı de gördüğün şey sen misin? Değil, sen hayalin sen ayden çekildin demen sen oradan kaybedin ben ben ben giderim ben kendimi görürüm. Ben de oradan giderim, mesela başka şeyde o gölgenin. Yani oradaki hayal daima değişen başka. Demek ki, ve bir gölgen ibarettir. Asıl akseden çekilince, yani sen aynen karşısında çekildiğin zaman gölge de oradan kaybolur. Yani daima insana değişir. Bu kâinat âleminde varlıklar daima değişir, hayal değişir. Ama bir de asıl o hayalin sahibi var. Başka, onu, da, onu da göreceğiz. Sonra mesela yüzlerce aynayı şuraya birçok ayna koyalım. Yüz tane ayna koy. Birimiz içeri girsin. Kendimizi bir tane görmeyiz. Yüz, yüz ayrı aynada ayrı ayrı görürüz kendimizi. Ne olduk? Birken yüz olduk. şu attık. Sonra mesela yüzeye aynayı bir bir kimseyi aslayacak bir durunu koyarsak aynanın içinde birçok şahıs görürüz. Yüz tane Pınar görünür, yüz tane Ahmet görünür, yüz tane Mehmet görünür aynı içinde. Halbuki aslı bir, asıl bir görünenler mi taahhüt? Vahteden kesrete vahtet bir ee, görünen bir görüntü müteaddit. Keser çok demektir. Birçok. Birden fazla. Gö görünen e, görünen bir görüntü fazla. Birden fazla. Bu e, hakikati Sofya'dan Fahrettin Iraki gayet evet, güzel bir, bir şey. Şu şu beytiyle ne güzel anlatıyor. Yüz ancak bir yüzdür. Yüzümüz, beşemiz, bir yüzdür. Aynaların sayısını artırırsak, görünen yüzlerin sayısı da artar. Bin tane ayna koyarsan bin kişi olur. Demek ki görüntü müteahhiti çok. Binler, yüzler, milyarlar ve kainatta milyarlar, milyarlarla görüntü vardır. Sadece insan değil. Bütün ki yıldızlar, aylar, güneşler, hayvanlar, taşlar, top neyse. Dünyada sayısız görüntü var ama asıl görünen Allah kendini bir kayısı da, da gösterir. Bir e, zerdare gösterir. Bir insanda gösterir. Bir hayvanda gösterir. Teşelliyet. Görünen varlık aynı. Görünen ruh aynı. Görüntü fazla. Gördü mü daha dedi. Şimdi Sofiye'nin ekseriyetinin tek tasavvufi mesleği olan Mahdiyeti vücudun en yüksek izahını yine Hazreti Mevlana'dan dinleyelim. Hazreti Mevlana gelip geçmişip peygamberleri de bahsetmedim. Veriler arasında çok muhtena bir yer işgal eden bir insan. Zaten Mevlana, Muhtana, seçkin, az bulunan yerde seçerdi. Ve eserlerini o mertebi erdikten sonra yazmış, bitirmiş, bekabillaha ermiş, ondan sonra eserlerini vermiş. Bazı verilerde o yoldayken eserlerini veriyorlar. O gün heyecandan atıyorlar. Tabii ki bunda heyecan yok. Eserlerini, o, o mertebeleri açmış, bitirmiş mertebeler. Bekabilah artık sonsuza erişmiş. Ondan sonra yazmaya başla, eserini vermeye başlamış. Biz yoğuz diyoruz. Hazreti Mevlana. Biz yoğuz, bizim varlıklarımız yok. O da ileriymiş. Biz diyoruz ki, görünen biziz. Biz de göremiyoruz. Sen fani suretler gösteren bir vücudu mutlaksın. Allah'a söylüyor. Allah'a söylüyor. Biz yokuz. Bizim varlıklarımız da yok. Ya sen o fani suretler gösteren, geçici suretler gösteren bir vücudu mutlaksın. Tek vücudsun. Ama muhtelif suretlerde görünüyorsun. Tecelli ediyorsun. Var İtiraz. Vücudu mutlak vücudu zatıyla kaim. O var olan mutlak bir de zatı vardır. Allah'ın zatı kendisi, özü. Bir var Allah'ın sıfatları var değil mi? Allah'ın fiilleri var. Öz, Allah'ın özü şahıs. Zat ile kaim. Zahid-i ve, ve başkasına muhtaç olmayan varlık demektir. Vücudu mutlak. Yani mutlaka olması lazım gelen vücut varlık. Bu da Allah'tır. Ama bu vücudun milyarlarca tecrübesi olabilir. Zaten diyor orada, sen fani suretler gösteren bir vücudu diyor. Ki bunun nazar bizim vücudumuz, Hakiki değil, hakla mukayyettir. Bizim, bizim hakiki değil, ancak Allah'la vardır. Mukayyet, kayyetti. Yani biz hakka bağlıyız demektir. Hakla mukayyettir. Biz hak alıyoruz. Yani hak varsa Allah. Hak da Allah'ın sıfatıdır. Biz ancak Allah varsa biz var. Biz şimdi surette olsak, Biliyoruz, varız. Demek ki bizi yaratan, bizim özümüz olan Allah'ta var. Meseleyi daha iyi anlamak için Adem'i izah edebiliriz. Adem, yokluk demektir. Adem'dir, Adem. Hazreti Adem insan, babamız. Adem, yokluk bir Allah. Ben bir gizli hazine idim. Görünmüyordu. Dedim, bilinmeye ziya, e, e, Ziyadesi. ziyadesiyle, değil mi? Evet. ziyadesiyle muhabbet ettim. Ben bilinmeyen bir hazine idim. Kapalı, kayıp bir hazine. Bilinmeyi istedi. Ama onu da bilebilecek bir varlık lazım. Bir, bir şey lazım o da. Ve bilinmek için bütün mevcudatı halk etti, yarattı. Ki bilen, bilinmeyen ne varsa hepsini yarattı, yarattı. yarattı. İşte hakkın gizli bir hazine olması... Hak'tan evvel yalnız Allah mevcut olup ondan başka hiçbir şeyin olmaması Adem demek ki, yokluk. Yok. Kimse bilmiyor Allah'ın olduğunu. Buna lat-ı ayyun gaybi evvel denir. Şimdi birçok arkadaşınız yeni geldi. İçimizde birkaç kişi burada. Buna üç üstüne beri mi okuduk? İkisi, bir iki iki denen bir şey okuduk der. Burada la teayün. Bunu inşallah daha geniş inşallah edeceğiz La teayün şey vardır. Burada Allah bir buğultu içerisinde görünmeyen bir buna ama deniyor. Ee, Peygamber Efendimiz'e bir... E, Birisi soruyor, Allah nerededir diyor, Allah yani dünyaya neredeydi, o da diyor ki, Allah e, amada diyor ama görünmeyen bir bulut, Allah onun içinde gizli, saklı, yani saklı değil de etrafa karşı görünmüyor, buna la teayün mertebesi, iyi ki, halen de öyledir. Allah bilinmez. Allah zatıyla bilinmez. Allah, Allah ondan bilinmez. Ancak tecelliyatla bilinir. Ne <gülüyor> tâyun veyate gayb-i evvel. Gaybın, gayıptan da, yani ne de, de evvel. Daha doğrusu. Fakat, hak bilinmeye muhabbet edince, <gülüyor> Muhabbet demek istedi. Ben bilinim dedi. Kendi kendine niye böyle saptı bizı duruyorum ki ben bilineyim. dedik -di -di diyeken böyle bir arzu gösterdi. Fakat hak bilinmeye muhabbet edince evvela kendinde kendinde kendi kendini gösteriyor. Latıa gün bırakıyor, bir derece tenezzül ediyor. Alt kademeye iniyor. O esrar perdesinden çıkıyor. Bir derece alt dereceye iniyor. Tenezzül böyle derler. Aşağı inmek. Kendinde sonra bütün eşyanın asılları bütün ne varsa kainatta Onların asıllarını göstermek için bir derece daha aşağı iniyor. Çünkü ancak öyle kendini gösterebilir. O, o seviyede kendini gösterecek başka. Kendi seviyesini göstermesi mümkün değil. Böyle bir yaratık olmak lazım. Heh. Asılları, mahiyetleri olan ayağın sabitede tecelli etmiş. ayanın sabitede. Bu, bütün mevcutatın e, gizli olduğu yer. Ve buna nazaran tecellinin makyesi, yani bulunduğu yer ve tecelli eden hep bir olmuştur. Hem tecelli etmiş hem de tecelli eden yer olmuş. Hep o da işte hakiki aşkının esası olan bu tecelliyi Fahriyet'in Irak'ı şöyle tasvir eder. Fahriyet'in Irak'ı tasavvufun teorisinin kurulmasında da şey olan kistesi olan bir insan. Ben hem aşk, aşkın kendisi, sevginin kendisi, hem aşk, hem aşık, hem, hem seven, hem de maşukum, hem de sevilenim. Ben hem aşkım, hem aşıkım, hem de maşukum. Ayşe-i Hazreti da söylüyor. Ben hem aynayım, hem cemalim ve hem de cemali gören benim. Bilmece. Çok bilim bir bilmez. Hadi bakalım. Matematiklere gayret. Çok bilimle denklem. Ne demek bu? Ben hem aşk, yani yaratılmaya sebep olan aşk, Vedenes çıkmaya Allah'ın arzusu aşk. Hem aşık, hem insana yarattıklarımız seven aşık, hem de maaşı hem de sevilenim. Kendi kendimi seviyorum. Ben hem aynayım, görüntüyü verenim, yani gösterenim. Beni sen sen kendin bende gör. Hem cemalim. cemali benim güzelliğim de gör. Allah çok güzel. Benim güzelliğim de gör. Hem de cemali görerek kendi kendini görebilirim. Her şey var. Allah çok güzel. Anlamaktan ziyade karbiyesini hissetmeye çalış anlamı mümkün değil. İçinizi hissetmeye çalışın. Her şey o. Onsuz hayat yok. Her şey o. Hem aşık, hem mahsuk, hem aşık. Hem gören, hem görünen. Ne bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? <gülüyor> ben sizin bu kadar iliminizin diyen olduğunu bilmiyordum. Ben yani ne kadar Estağfurullah, o, Estağ, ya ya ya ya öyle bir şey, çok ya, bilgili bir bilgili bir insan değil mi yani, ben? Dedem kalmışım, çok bilgili insan değil <gülüyor> mi? Siz neyse ben de oyum. Yani <gülüyor> fazla bir şeyim yok. Buna yani bu kadar buna çok ders var ki içinde alması gereken. Yani yani verdiğiniz tasavvuf içine girdim, İçine giremiyorum yani. Çünkü bu bir kısmet meselesi. Allah Allah bizi size memur etmiş. Memur etmiş. Allah size bizi memur etmiş. Biz vazif biz bizi, bizi vazife yapmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimize kadar yoksa şu kadar bir şeyimiz yok. Bunu da bilemiyorum. Şu halde hepsi odur. Ve biz o ilahi tecellinin ilk mertebesi olan Ayan-ı gölgeleri gibiyiz. İlk tabi. İşte tasavvufun aslı ve bütün sufiyenin akidesi budur. Yani tasavvuf tasavvufu bunu yaşayabilmek. Ya, anlamak değil. Anlamak mümkün değil. Ama peygamberlere, büyük sufilere, onlara değil. Ona hem bilmem yakın bizler. İlmen yakının, takmadık bile. İlmen yakının, yani aynel yakının, hem de hakkar yakının içindeler. Ha? Mevlana da en yüksek bir vahiyeti vücutçu olduğundan şu ile bu hakikati anlatıyorlar. Bakın. Biz nay gibiyiz. Ney, Ney gibiyiz. Bizdeki ne var? Yani o güzel ses, feryat, name, e feryat. İnleyiş sendendir. Neye? Üflediğiniz zaman, ney feryat eder. Neyi feryat etmiyor. O nefes feryat ediyor aslında. Ney durduyordu, diyor? O nefesi veren feryat, feryat nefeste. Biz dağ gibiyiz. Bizde olan seda sendendir. Dağ bağırdın, hay diye bağırdın zaman senden ses geliyor dağdan. Akiz. Biz buyuz. Biz yani sen bize seslenirsen biz ancak ses veririz. Sen bize seslenmezsen biz ölürüz. Ses bemiz. Dağ bir, e, yani bizim bir bağ vardı Ankara'da bağda. Uzakta dağlar var çocuklar. Hey! Onbeşi on misafir senasiye daha da hey! anne bak bize bağırıyor. Bağıran kim? Yani Bağıran kim? Sensin. Hı. Burada da o sesi veren Allah. O bize veriyor ki biz ona aksini veriyoruz Allah'a. Yeni aynı söylüyoruz. Divanın mutasavvuf şairlerinden nebi şu şiiri de vahdet-i vücuda güzel bir ifadesidir. Aks-ı ruh-i yarsın aynede sen sevgilinin aynadaki aksisin diyor. Aks-ı ruh-i yarsın aynede aynede sen sevgilinin aksisin diyor. Sanma ey aşık vücudun var senin. Senin vücudun yok. Sen, sen, sen ey aşık senin vücudun yok. Sen, o sendedir. Vücudu yok. Bunu, bunu anlıyor musun? Aksu ruhu, yüzünün aksiyenin ayında görürsün ama o sen değilsin. O mutlak vücudun aksiyeler oluyor. Bazı mütef mütef mütefekirlerimizin, yani düşünce adamlarının ve Avrupa felsefe tarihçilerinin vahdet-i vücudu panteizme karşılaştırarak Mevlana'yı bir felsefe dokunu olarak panteizmi sahneki zannediyorlar. Yani onu bir panteist zannediyorlar Hazreti Mevlana. Panteist asla değil. O bir vahdet-i ee, Şimdi şunu vahdet-i vücut sade İslam'dan olmamış. Bazı hatarlı, eksik, eksikleri fazlalıkta beraber. Ondan evvel de var. Adli peygamber zamanında da vardı, vardı. Fakat vardı ama bilinmiyordu. Sadece peygamber ve onun yaranı biliyordu. Bilinmiyordu. Tasavvuf o zaman da vardı. Ama kimse tasavvufunu bilmiyordu. Vardı, o da vardı. Şş, Sorda sonra çıkmaya başladı. Bilinmeye başladı. Yavaş yavaş bilin başladı. Halbuki her ikisi de başka başka birer meslektir. Meslek bilgidir manasında. Bir hasta panteizmin Allah ile dünyanın, bakın dikkat edin, Panteizm her şey odur. Bakın size de kısacası anlatayım, Parkı anlatayım. Her şey odur. Kedi de o, köpek de o, sen de o, hepsi o. Bizde o değil. Bizde o var. Ben o değilim, o da ben değil ama benim işim de var. Halıcı Mansur da ben hakkım demiştir. Yani hak, o ödeme hak bendir demiştir. Ama zamanı adamlar da öyle. İbrahim Maşûbi Hazretlerde kanunu söylerdi. Artık tasavun zirveye çıktığı zamanlarda, ayasofya camiinde Allahım, Allahım, Allahım diyeceklerdi. Pah ben ben, ben, ben Allahım diye. Söylüyor. Halbuki, ey benim Allahım, ey benim Allahım diye ya diye. Kabas, bak ben Allahım, ben Allahım diye diye adam adam kapasını kestiler. Bir yansa panteizm Allah ile dünyanın cevheri, ayniyeti, iddiası vahiyeti vücutta uzlaştırılamaz. Panteizm ile vahiyeti vücut vücut arasındaki başkalığı yüksek mü ve mütesavvuf Ahmet Amni Ahmet Amni çok da gizli evliyadır. bilinmeyen evrede çok yüksek mertebesi vardır bilinmmiyor öyle bir insanda onun mesnebiine daha sonra okuyun Biz bitirdiğimiz zaman onu okuyun bugün alacağız kitapta onundur. Onda da e, şimdi değilse bile bir müddet sonra onda da baştan ilk varan okumaya başlayın. Ahmet Avni konuk merhum henüz basılmamış mesnevi şerhlerinde şöyle izah ediyorlar. Bu Ahmet Avni Bey'in rahmetli mesnevisini biz 1960'lı yılların sonunda bastıracaktık. Hocam onu fotoğraflarında çekti. O zaman yok böyle basma basmada fotoğraflarında çekti. O maaşını ayırdı oradan. Çekti. Ee, şey onu o zaman ne? Kemal, Kemal Edip Bey. Kemal Edip Kü oldu hayatında tanımadığım, tanıdığım en büyük insanlardan birisidir. Ona, ona havale etti. Bir gün hocam beni ona evine gönderdi. Evi de e, şeyde ulus var ya ulus. Polis, polis koleji vardı orada. Polis kolojinin benzeri apartmanın üstünde oturuyordu. Bir pazar sabahın gittim bana. Bir de götürdü. Zaten bir ödev ha. Dedi ki, evladım, bunu ben yaparım, yaparım. Ahmet Avni Bey'in çok iddialı olarak, dedi, onu, onu açarım, imzamı atarım altına dedi. Fakat bana on sene müddet verin. On sene müddet e, iki tane Alman, şey Arapça, Farsça bilen sekreter verin. Şimdi biz onu karşılayacak durumda değildik, yapamadık. O eser öyle kaldı. Şimdi basit çok şükür. Seyman abiye bahsettiğimde de evladım vakti merhumu değil. Daha, daha vakti gelmedi onun demiştir. Seyyid Abdine. Ya Farit'in torunu. O da öyle demiştir. böyle bir şey oldu bizim aramızda öyle. Neyse. Meslevi Şerh'ni şöyle izlediler. Şimdi Ahmet Avib Bey'in vahdeti vücud hakkında fikirleri. Vahdete vücut peygamberler ve onların varisleri olan veliler vasıtasıyla bakın insanlar bize ancak Allah onların vasıtasıyla gönderiyor bize bu bilgileri. Cenab-ı Hak'tan olan bir, bir ilimdir. Allah ilmi, insan ilmi değil. Ha, bakın, peygamberler ağzından ve onların varisi ekmeği, büyük bir varisleri olan veliler ağzıyla geliyor bize. Herkes tarafından değil. Halbuki vücudicilerin, vücudilerin yani Pantezler. Arkada bunların e, şeyleri vücudiye tanrı varlığını eşyanın varlığından ibaret sayan vahdede vücut ile ilgi çoktur. Yani vücudiye istersen çok da bunu kaydedim bulamazsın herhalde. Vücudiye tanrı varlığını aynen aldım. Eşyanın varlığından ibaret sayma yani pantezim. Veyahut ondan biraz daha farklı bir ceryan. Yani onlara göre her şey Allah'tır. bize de her şeyde Allah vardır. <gülüyor> Halbuki vücudiyetçilerin ilmi ise hasteler vasıtasıyla hasta de nedir? Bir şeye mahsus olan Kuvvet ve hal, duygu. Hasse Bir şeye mahsus olan kuvvet ve hal, duygu. Hase vasıtasıyla malumatı delil iddias ederek, yani o duygularımıza dayanaraktan varlığının birliğini sezmelerinden ibarettir. diye denilen yolda budur. Yani İslam tasavvufunun tek kutsi kaynağı Kur'an'dır. Yani bunu çoktan alımını zannetmeyin. Kur'an'ı iyi, iyi okuyup tefsir edenlerin şimdi bize Kur'an basitmiş bir görünüyor ama tasavvufunun kaynağı odur. Bu yüksek bir yerin kaynağı odur. Binaenaleyh, akla istinad eden vücuduya, vücudu edilmişe, akıl vasıtasıyla oluyor. E, gönül ve Allah vasıtası değil. Aynı fizik falan gibi matematik, e, maddi ilimler. Vücudu ile membağı kaynağı, ilahi olan vahyeti vücudun bir münasebeti yoktu. Yani vücudu yani fantizmle Tasavvuf şey Vahide Vücudun herhangi bir alakası yoktur. Buna başta buna inanalım. Onu yapsan panide panide saçma sapan bir şey aslında. Ee, Vahide Vücut başka. Vahide Vücut müşahitleri arasında yani onu bilenler görenler arasında ihtilaf yoktur. Herhangi bir kapışma yoktur. Bir yoktur. Halbuki vücudiyetçiler arasında derin aynıklar vardı. Her kafada bize çıkıyor. O şuydu, bu buydu, kabla bürütü. Ama iki vati vücutta böyle bir şey yok. İnanç aynı. Tek küçük tek varlık. Diğer her şey onun te teceliyatından ibaretti. Yani yukarıda dediğimiz gibi ilim zanni. Fikirden, akılda dalgalanmış, meydana gelmiş ve bir şey değil nihayet istitlalidir. Yani başta kafada canlanır, sonra ketnik ederekten o ilim anlaşır. İşte aynı fizik gibi, matematik gibi ispatı vardır yani. Teorem söyler, kaydığı söyler, delilleri gösterir, olur. Şimdi... Ben atom altı işte maddesini buldu atom altı Hı. sen atom atomun daha negatif ne atom altı, altı dediğin şeyler daha, <gülüyor> altı, evet, daha, Onlar daha işte Hı, bilinmeye şey. çalışıyoruz şimdi onun için trilyonlar harcanıyoruz bulmuşlar kadreden evet. X, tanrı parçacı diyorlar ya X diye. işte parça mı onun şimdi atom altı Değil atomdan da daha gayri bir şey herhalde Hı. bilemiyorum şimdi. Yani onun da daha küçüğüm nedir bilemiyorum. Neyse. Onun hakkında birçok şey, bir, bir bilgi de yok aslında. Nihayet istihdari, yani tetik edilir. Bunun kaydesi bulunur. Yani şeyin, bu maddi ilimlerin. Halbuki vat-i vücudun böyle bir kaydesi yoktur. O tamam, gönül işidir. Katili iddia edilemez. Bu, bu maddi fikirlerine katili iddia edilemez. Ve Einstein şimdiler artık Einstein es, es, es, eski de Einstein koca Einstein gitti. Bunun için akla ve ilme dayanan felsefe değişir. Her filozofun bir, bir ayrı fikri vardır. Herkes ayrı bir şey söyler. Fakat vatiyeti vücutçular hep aynı görüştedirler. Yalnız mertebe farkları vardır. Tabi onun ilmine göre, bilgisine göre e, şeyler e, izahları değişik ama hepsini kabul ettiği aynıdır. Onların bize onu anlatmaları farklı olabilir. 3. şey vahdiyeti vücut müşahitleri yani vahde vücutta uğraşanlar zatî Hakk'a Allah'ın zatına meçhul mutlak derler. Görünmeyiz. Allah'ın zatı bilinmez. La <gülüyor> teayün. Hala ala. Allah la teayün bilinmez. Ancak sıfatları ve sı sı sıfatların meydana geldiği ef'allen Allah'ı vasıtayla tanırız. Allah'ın zatını bilemeyiz ve onu her türlü vasıftan teşhid ederler ayrılar. La ta'vi mertebesine orada Allah'ın vasıfı falan yoktur. Allah'tır. Fakat uluhiyet mertebesinde nedir uluhiyet? Allah bilgisi. Uluhiyet artık Allah bilmeyi şeyleri zaman işitici, görücü ve kadir. Allah zaten kendi kendine burada tanıtıyor. Esmaları değil mi? Semi diyor. Ne diyor burada? Görücü. Basir, e, basir diyor. Ben görücüyü görürüm diyor. Her şeyi bilirim, görürüm. Ben her şeyi duyarım. Semi, efendim, Kadir. her şeyim mutlakım diyor. Dediğimi yaparım. E, aklıma ne geç, yaparım. Kimse ben hesap sormaz. Bilirler. Vücudlar ise Hakk'a illeti ula İlk sebep veya cevher derler. Yani ilk neyse herkes o şimdi. Gene alen o. Yani vatid-i göre Allah tasavvur edilemez. Allah hiçbir şey benzetemezsin. Allah deriz ama Allah bir şey benzetemezsin. Allah bir nurdur, bir fikirdir, bir ne bileyim tahvil edilemez Allah. Ve onun zatı ile bilmek mümkün değildir. Hazreti Peygamber hadise var çok mühimdir. Allah'ın zatıyla uğraşmayın Sıfatları uğraşın. Yani, Esma-ı Hüsna ile uğraşın. Allah'ı Esma-ı ile bilin. Zatıyla Allah, Allah Allah'tan bilmeyin. Sıfatlarını bilin. Ha? Onun sıfatları evşeri bir sıfat ve aza ile değil. Zatı kudreti iledir. Yani Allah'ın e, bizim elimiz, kolumuz, gözümüz kulağımız değil de onun gözü kulağı kendine has kendine has ve bütün bizdeki hastaların da özü beşeri, sıfat ve diye zat-ı kendeki kendindeki kudre vasıtası yedir. sonra sebep suretin mahsulidir Yani burada zaten ee, sonra sebep suretin mahsulüdür. Bunun için o ne sebep ve ne, ne cevherdir. Şimdi bunun işmanası şey, şu. Allah her şeyi var. Ama Yaratmasın da ben bunu şu sebep için Bu sebep için yarattım demiyor Toptan hepsini birden Olduğu gibi Çıkartıyor meydana Vatide vücut Müşahitleri Eşyanın Hakikatine Hak derler Görünen haktır diye bir şey var ya Görünen haktır Her şey hak görünür Hak Haktır Allah hakdir. Eşya eşyadır. Yer yaratılmıştır. Yaratan haktır odur. Fakat ise bütün tayyinata hak derler. Yanlış dedik ya. Her şey odur. Diyorlar onu hala öyle diyorlar. <gülüyor> yani Allah alemin ve eşyanın kendisi değil. Ruhu olup suretler onun bir tecellisidir binaley teceli başka, zat başkadır. Gerçi Muhyiddin Arabi eşya ile zahir ve onu aynı olan hakkı kesfi ederim diyorsa da burada Muhyiddin Arabi'ye bir tenkit var. Fakat sonra gene aynı yere geliyor. Bu da hususta birçok yerlerinde bu noktada şu ifadede bulunuyor. Hakikati vücut itibariyle Hak bizim hü, hü, hü, hü, hü, hüviyetimizdir. Taayyün ve izafet itibariyle değil. Şimdi Muhtil Arabi Hazretleri de ya, ya, ya bir tercüme hatası veyahut da başka bir şey diyor ki e, aynı panteistler e, panteistler gibi Allah alemin ve eşyanın kendisiydi ruhu olup suretler onun tecellisidir. Bina ne tecelliyi başka zat başka da hazıkabik zat tecelli ediyor. Tecelli eden ise zat da ondandır. Ondandır. Gerçi şu için Arapça eşya ile zahir eşya ile görünen ve onun aynı olan hakkı tesvi edelim diye eşya hak değildir. Hak başkadır. Hak odur. Eşya onun tecellisidir. Hak olmaz. Ama burada bilmiyorum herhalde bir yanlış veya yanlış bir yazma olabilir. E, tezvi ederim. Diyorsa da hususta şu okuyacağınız kitapta birçok yerlerinde de bu noktada şu ifade bulunan hakikat vücut itibariyle hak bizim hüviyetimiz, işimizdir. Taayyün ve izafiyet izafet itibariyle değil ni yani piroş itibariyle değil de e, iç, iç bakımdan bizim biz o bizimdir biz onun demek istiyor. Sonra yine sen hüh hü hü hü hü hü hü ne hak te ne hakkın gayrisin üfübiyetinle, sen iç, iç dünyada haksın ama ta'yünette o değilsin, ta'yünette tecellisin sen. Ama iç kalbi, gönül itibariyle olsun. Bunlar gösterir ki şeyh Ekber eşyayı hakkın aynı olarak görmüş değildir. Yani Hazreti Mutin Arabi Panteizm yani bir ilgisi yoktur. Belki yapılan tercümelerde hatta veyahut da o tercümeyi yazanlar, tekrardan kopya çekenler bir yanlış görüş olabilir. Fakat okuyacağınız fikirsizde de şu şekil var. Şunu da okuyalım da bu bahsiyonluğu fazlaca ilerletmeyelim vakti vücut müşahitleri arasında asıl da düşen nazarelere tabi fırkalar yoktur. Yani vakti vücudu da bir takım gene fırkaları ayrılmış, bölümleri ayrılmış. Fakat bunlar aslında bir kavga gürültü yok. Sen şusun, ben bursun diye bir şey yok. Ba bazı küçük farklar olabilir ama büyük farklar yoktur. Vücudiyetciler ise muhtelif nazariyeler ileri sürerler. Yani ilmi ve aklı sezişleri her sezişleri her filozofun görüşü ayrı ayrıdır. Hepsi ayrı telden çalarlar. Ama vahdedi vücutta tek ses var. Çok çok, çok tuhafda bizim müzikimiz mu tek sestedir. Dünün sesimiz aynıdır. Fakat keşfi bilgi hakikaten şaşmaz. Onun için sufilerde daima görüş ve sez birliği vardır. Yalnız derece farkıyla. O da nedir? O insanın neşesiyle, bilgisiyle, meşkebiyle, benim meşkebim başka, öbür ülke başkanın ki başkadır, olabilir ama Temelde bir değişiklik yoktur. Anlatış farkı vardır. Görüşlerde belki biraz fark vardır ama temelde aynı. Bina yapılır, temelde aynı. Birisi sarıya bayanlar, kırmızı bayar, maviye bayanlar. Şey farkıdır. Ahmet Avni konuk merhum vahdiyetli vücudu pandezmden ayırırken bir başka meslek olan vücudiyeyi monizm bir vakti teki olan, monitek, pantinzimle karıştırmış gibi görünüyor Burada onlardan geldim Çok enteresandır, şu bilgileri şeyden aldım. Retaz'dan aldım, Retaz'dan aldım. Bizim lütümlü kadar da yok. Nasıl? Monizm yazın çocuklarım. <gülüyor> Her şeyin bir tek kaynaktan monizm, her şeyin bir tek kaynaktan neşet ettiğini, yani gördü çıktığını kabul eden bir doktrindir. Yani burada biricilik monizm demiş, biricilik. Moniste bu monizm kabul eden taraftar. Pantenzim'de yazın. Alemin uluiyetini alemin uluiyetini tasdik eden mezhep. Allah'ın her şey ve her şeyin Allah olduğunu iddia eden Dokrin. Vatili vücutta farkı budur, zaten en büyük farkı burada zaten. Dev devam ediyoruz. Halbuki panterlerin bir kısmının ileri sürdüğü nazariyeler, Vatiki Vücut Görüşüne uygundur. Demek ki bazı panterler biraz imanına gelmişler, Vatiki vücuttan biraz zevk, o, o, o zevki biraz almışlar. Halbuki Vücut diye bütün maddeci bir felsefe olup, panterize benzer bir tarafı yoktur. Demek ki vücudu eğlen, pantezim de farklı. Batılı bunu aynı tencerede kaynatıyor ama farklı birbirinden. Fakat esasda ne pantezim ve ne demonizmi vahdeti vücuda uymaz. Vücuttan ayrı kendi aralarında benzer taraflar var ama gene de çok farklar var arada. Dediğimiz gibi onun kaynağı ilahidir. Yani, vahdedi vücudun kaynağı ilahidir. Allah'tan gelmedir. Kur'an esasıdır. Hülansa felsefe tarihinde mesleklerini okuduğumuz filozofların felsefe hadisata bağlı tabi hikmet olup ilahi hikmetten uzaktır. İşte mevvanamız da İlaye kaynaktan en kudretli ilhamı, ilhamı almış bir vahtedir, hükümdür. Şimdi arkadaşlar Hatid Memlane daha ine göreceğiz. Firozlarla alay eder, dalga geçer, onları kapaz eder bir yerde. Ama fakir şunu söyleyeyim, o, o. O, o, Hazreti bir. Biz burada, felsefeyi de öğrenmemiz lazım. Felsefe düşünceyi takviye edebilirim. Düşünür insanın düşünce. Felsefeyi de bilelim. Ve aradaki farkı kendimiz de görelim. Felsefi öğrenmemizin sebep bu. Felsefe, mesela Hazreti Pir aklı bir aklı bir, bir kenara atmaz belli bir noktaya kadar akıldan gidersin. Ama ondan sonra aklı terk edersin. Biz vahtedeviçte belli bir noktaya kadar akılla Her şey, şey akıl eder zaten. Akla çöküyor er, zaten bir. Akıldan gidersin. E biz Allah sana biz Allah zaten söyleye, biz sana bir akıl düz verdikleri, bir akli irade, akli düz küçük bir akıl verdik. Akdükül benim, <gülüyor> akli düz sensin. İradeyi cüz benim, i̇rade, külli irade benim, cüz irade sensin, Allah bunları vermeyelim. Yani bunu dünyevi işlerini gör. Felsefede dünyevi bir şey olduğunu göre <gülüyor> dünyada da işlerimizi görmek için felsefeyi okuyalım ve farkı o zaman daha iyi anlarız. Buradaki insanların anlayışından değil de kendimiz anlarız. şimdi burada efendimiz şeylerin vahidi vücuttan, pan olan faktlere görüşlere göre anlatmaya çalıştık soracaksanız varsa sorun daha fazla ede gitmeyeceğim birbirine karıştıracağız bir dahaki akşamda efendim bunların. Topuyu toplayacağız. Mevlana'nın bir kilozi bir tarafa var mıdır? Yoksa sade vade vücut müdür? Vatıdaki kilozaklarında vadedi vücut güçlerle bir alakası var mıdır? Bunlara bakacağız. Misalleri beraber daha fazla yormayalım size. Karışacak çünkü. Şimdi tekrar şey, buraya kadar var mı çok da itiraz anlaşılmayan tek şeylerden isteyeceğim. Bunları öğrenirsek enesi için daha daha kolay olur bizim için. Kim temeller öğreniyoruz? Daha esası girme. vahdet-i şuhut nedir peki? Görüş, görünenler. Şuhut. Görünenlerin bir, görünenlerdeki birlik. Vahteti şudur. Şuhut, u. şuhut u şahit görün, görün, görün, di gör, gör, gör, evet. şu şurada. Aynen sabide geçiyor. O da şeyde kalmasın. Onu da vereyim de saat kaç oldu ya? Öyle ezan okundu mu? Bir çeyrek geçiyormuş. Aa. sabite nedir? Sabit aynlar, sabit görmüşler. Eşyanın Allah'ın ilmindeki suretleri eşyanın Allah'ın ilmindeki suretleri bu varlıkların Allah katındaki ilmi suretleri su, su, su, suvari ilmiye bunu neye koyduk ya Suvar ilmiye, suretleri, suretlerin ilmi, ilmi. Yani evet, ilmün suretleri. Madun bir şeyin, yani ee, madun yok olan, mevcut olmayan, madun bir şeyin Hazreti ilmiyedeki hakikati yok ama Allah'ın ilminde yeri var. Bu hakikat mevcut olmayıp Allah'ın ilminde mavdumu sabittir. Yani böyle bir şey var ama mevcudu yok. Hakiki vücudun ikinci mertebesidir ki hani La Teayyü'nden geçiş. Allah eşyayı, varlıkları ve kainatı yaratmadan evvel olmuş, olmaktı olacak her, her olayı ve varlığı biliyordu. Allah yaratacağı her şeyi biliyordu. Evveli planlamış. Yani her şey böyle ol demek de olmamış. Allah her şeyi yerli yerini planlamış, yerine koymuş ve bir ol emriyle her şey yerine gelmiş. Her varlığın ezeli ve değişmez ilminde, Allah'ın ilminde bir sureti vardır. İnsan insandır, kedikidir, köpek, köpektir. Maymun maymundur. Yani ben maymun değilim. Arzu eden kendini maymun görsün. Ama ben maymun değilim. Ben insan yaratıldı. İnsan. Kendimi maymun zannedenler esindir. Eşya ve Olaylar bu suretlere göre meydana gelirler. Kedi bin sene evvel kedi ise gene kedi. İnsan bin sene evvel insansa gene insan. Yani, Zamanı göre bazı şeyleri olabiliyor diyecek ama esas aynı. Eski insanın 3-3 metre boyundaymış. Şimdiki insan daha küçük. Atın bir tane toy tırnağı varmış. Şimdi atın toy tırnağı yok. Zamanla kaybolacak vahdet vücut inancına göre yalnız Allah'ın vücudu vardır. Varsan lan şeylerin müstakil ve bizatihi vücutları yoktur. Kainattaki her şeyi var, görünüyor ama aslında yok. Vücudu bir tek vücudu bir ve tek olup Bu da Allah'ın vücudundan ibarettir. Bizim vücudumuz Allah'ın Vücudu, vaci bir vücut olması lazım, Allah mutlak olması lazım gelen ki var ki Allah vaciptir, biz de ona olmuşuz. Vücudu olup bu da Allah'ın vücudu verir. Ancak Allah'ın vücudu yokluk aynasında zuhur ve tecelli edince farklı şeyler ortaya çıkar. Allah kendini belli edince farklı farklı varlıklar meydana geliyor. Bir daha Ancak, Ancak Allah'ın vücudu yokluk aynasında. Yani ben bir gizli hazineydim. Kendimi bildirme için kâhnetim mübaretim ya. Yokluk aynasında Allah tecelli edince bin bir türlü şekiller meydana geliyor. İnsanlık, aslanlık, ketelik, kefekte bin bir meydana geliyor. Zuhur ve tecelli edince farklı şeyler ortaya çıkar. Fakat bu farklılık şekilde ve görüntedir. Asıl olarak tecelliler de, tecelli eden de hakkın varlığından ibarettir. Her şey o. Ondan eşya ve bütün yaradıklar, haradıklar hakkın varlığının zuhur ve tecelli mahalleridir. Mezahri mecale, mazhar, mazhar, o tecelliğinin olduğu yer masar odur. Mezahirde de masarın çoğulu, çoğular. Şu halde zahiri olan haktır. Görünen haktır. Mevcudat ise mezahirdir. Mevcudat da olan da bu haktan masar olmuş. Hakdan olmuştur o da. Zahirle masar arasında fark vardır. Masar daimi suretle ve hiçtir. Masar zahirin vücut bulduğu yer. Nasıl su kaynağından çıkıp pınar oluyor, böyle. Masaya çokluklar aynalardan ileri gelir. Görüş, görüş parktan ileri gelir. Eşyanın Allah katındaki örnekleri ve modelleri olan ayanın sabite sabit görüşler, sabit yönlü yani görüşler ölçüye mesabesindedir. Bizim ayanın sabitedeki şeklimiz görünüşümüş. aslımız. Buradaki oradan çıkan hayal aynadaki aynadaki görünen aynada görüntü veren orada o ayna dünya aynasını görü görünenin görüntüsü biziz. Ya bizim şimdi hakiki bir varlığımız yok burada. Bir top kumaş esas itibariyle aynı şeydir. Desen kalite aynıdır. Ama fakat bu kumaş belli ölçülerde kesilir ve farklı elbiseler dikilir. O kumaş yani ceket dikilir, etekteki de şapka yapılır. Yapabilir. Fakat görünüşler ayrı ama kumaş aynı. O kumaş falan falan şeyler, o kumaş o ama kumaştan görünen şekiller biziz. Onu söylüyorum. söylüyoruz? Farklılar kumaştan zahiri olunca varlıkta diye. Ölçülerde ve şekillerde yani aynı sabitelerde ve masallardadır. Bunun gibi haktan başka hiçbir şeyin hakiki vücudu yoktur. Farklı şeyler ve varlıklar bu vücudun çeşitli aynı sabit, aynı sabitelerdir. Yani çeşitli görünüüşleridir. Masra'da farklı şekil zahir olmasından ve görünmesini ileri gelir. i̇bn Arabi tenzi eder, bakın dikkat edin, tenzi ederim diyor Azat-ı abi. Allah'ı eşyayı izhal etti, Allah'ı eşya gösterdi, yani Allah'ın var olduğunu bize kainat gösterdi. Halbuki ki kendisi onun aynasıdır. Ee, eşya onun görüntüsü. Ama biz eşya görürüz ama onu onu görmüyoruz. Onu önü şöyle şöyle söyleyeyim size. İbn-i e, yani, Teymi'i ederim ki Allah'ı eşyaya isaret etti. Eşya Allah'tan göründü ve yani Allah eşyada göründü. Halbuki Kendisi onun aynasıdır. O ayında göründü. Eşkâyı ayında göründü. Değil. Bu kadar bu. Burada var mı anlaşılmayan teminkillerin özü, özü hülansası. Özü hülansası. Verin bunu üstüne kopjesini çekin. Çoğaltın. Ama sözü